14. konu, Haris bin Hişam'in Müslüman olması, Mekke fetholunduğu gün, Haris bin Hişam, Abdullah bin Ebi Rabia ile birlikte Ümmühani bin Ebi Talib'in hanesine gittiler ve onun himayesine sığındılar ve biz senin himayendeyiz, dediler, Ümmühani de onları himayesine aldı, daha sonra Hazreti Ali de onların bulunduğu eve geldi, onları görünce kılıcını kınından çekti. Fakat Ümmü Hanî onlarla Ali'nin arasına girdi ve onun boynuna sarılarak "Sen bütün insanlar arasında bunu benim evimde mi yapacaksın? Önce beni öldür, sonra onları." dedi. Hazret Ali, "Kız kardeşinizin müşriklere eman mı veriyorsun?" dedi ve çıktı. Ümmü Hanî der ki: "Hazreti Peygambere gittim ve ona şöyle dedim: "Ey Allah'ın Resulü, benim annemin oğlu Ali'den çektiğim nedir? Elinden neredeyse kurtulamayacaktım. Müşriklerden olan iki kişiyi himayam altına aldım." O ise öldürmek için onlara hücum etti, bunun üzerine Hazreti Peygamber onun böyle bir hakkı yoktur, sen kime eman veriyorsan biz de ona eman veririz, senin himayeni aldığını biz de himayemize alırız, dedi, bunun üzerine eve döndüm, onlara bu haberi verdim, onlar da evimden çıkarak kendi evlerine gittiler. Daha sonra birisi gelip Hazreti Peygamber'e Haris bin Hişam ile Abdullah bin Ebi Rabia'nın yakınları arasında oturup boyalı elbiseler içerisinde gururlu bir şekilde kendilerini övüp durduğunu haber verdi. Hazreti Peygamber onlara dokunulamaz, çünkü biz kendilerine eman verdik buyurdu. Haris bin Hişam şöyle diyor, Hazreti Peygamber'e görünmekten utanıyordum, çünkü şimdiye kadar beni her yerde müşriklerle beraber gördüğünü düşünüyordum. Sonra onun merhametini düşündüm ve mescidin içinde bulunduğu bir sırada yanına gittim, beni güler yüzle karşıladı, yanına varıncaya kadar da bekledi, selam verdim ve şehadet getirdim, şöyle buyurdular, Allah'a hamdolsun ki seni hidayete erdirdi, senin gibi bir insan İslam'ı nasıl tanımaz, andolsun ki İslam tanınmayacak gibi değildir.